Diğer haftadaki derslerle beraber konuya şöyle baktığımızda konumuz Güzel Ahlak serisi ve Güzel Ahlak serisinin anlaşılabilmesi de ancak imanın ve tevhidin anlaşılmasından geçer dedik. Yine geçen derslerde hatırlayacak olursanız mesela bir hayayı ele aldığımızda imanın artması Ayağının atması, imanın eksilmesi, <gülüyor> eksilmesi dedik. Yani insandaki huy, söz, davranış, her şey aslında insanın imanıyla, itikadıyla direkt alakalı şeylerdir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. Bu bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin. Bu et parçası nedir? kalp ettirir. Kardeşlerim, her şey kurallara bağlıdır. Yani, Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimede, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım i̇bn Abbas, Allah kendisine razı olsun, bu ayeti anlatırken bizlere kulluk kelimesine şöyle bir ziyadenikleri ekliyor. Diyor ki, her sözde, her işte, her düşüncede, her amelde ediyorsun. Bu da gösteriyor ki bizim yaratılış gayemiz bizden sudur eden bir düşünce, bir söz, bir amel. Her ne olursa olsun sadece Allah'ı unulamak için yaratılmışız. Bu da gösteriyor ki hiç kimse başıboş değil, istediği gibi hareket ne yapamaz, yapamaz. Allah'ın koyduğu kurallara insanların ne yapması? Uyması gerekir. Uymadığı zaman bir başıboşluk, yeryüzünde bir fitne ve insanların arasında kargaşa olduğunu görürsün. Aleyküm İşte konumuzdan alakalı ahlak vesilesine baktığımızda İslam dini de her mükellefin çok rahatlıkla yapabileceği kuralları koymuştur. Mesela bu hüküm ve kurallara baktığımızda bunlardan bir tanesi nedir? Güzel ahlak sahibi olacaksın. Güzel ahlak sahibi olduğunluğu, güzel dinli de ne yapıyorsun? Çok güzel yaşıyorsun. Şimdi boş yaratmamış, kurallar koymuş derken Allah Azze ve Celle kitabında sizin için, ahiret ulmanlar için en güzel örnek, en güzel numune nedir? Allah Resulü diyor. Şimdi bu noktada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da güzel ahlakın nedir tamamlayıcısı olmuş. Yani sadece söz ortaya konup da, işte doğru sözde ol denip bırakmamış. Doğru sözlü bir Resul var karşımızda. Doğru sözlüğü sonuna kadar ne yapmış? Her aşamada, her ihtimalde kullanmış. Ve o doğru sözlülüğün insana neler kazandığını, kazandırdığını ve yalan sözün neler kaybettirdiğini ve neticede doğru sözlülüğün ve yalancılığın insanı nerelere taşıdığını ne yapmış? Bizlere bildirmiş. Ve demiş ki, kişi doğru söyleye söylüyor. Allah onu doğrulardan yazar ve o doğrulardan doğru cennete kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar ve o yalan doğruca cehenneme götürür. Yani bunları söylerken kendisi de bir fiil, doğruları, güzelleri bizlere ne yapmış, anlatmıştır. Bir fiilde yaşamıştır. Anlattığıyla hayatında santim ters hiçbir şey ne yapmamışızdır, görmemişizdir. Ve Bakın bir rivayette Abdullah İbni Amr dört hasletin bir insanda olması halinde o insanın hiçbir şeye üzülmemesi gerektiğini söylemiştir. Ve bu dört hasletin birincisi güzel ahlaktır demiştir. Ve bir insan güzel ahlaka sahip oldu mu arkasından gelen o üç haslete de sahip olur demiştir. Yani birbirini takip eden hani imanı anlatırken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, azalar gösterecek diyoruz ya. Ve bunlar birbirinin tamamlaması. Biri olmadan biri de olmaz diyoruz ya. Aynen buradaki gelen rivayette de önce güzel ahlak diyor. Eğer bu varsa diğer üçü kendiliğinden geliverir diyor. Bakın bunlar neymiş? <gülüyor> Helal lokma, doğru söz ve emanet duygusuna sahip olmak. Eğer birisi güzel ahlaklıysa helal lokmaya taliptir, doğru söze taliptir ve kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ne yapar? Aynen ziyaret eder. Zira güzel ahlak bunları da peşinden getirir ve sahibini bu türlü üstün meziyet ve faziletlerle donatır hale getirir. Demek ki bu dört şey varsa birinde bu halis bir mü'min zıttını ele evet. Münafıkların dört tane ele başlı özellikleri var. Neler bunlar? Bunlar ne evet. var? Evet. Tam evet. zıttı. İnsanın hayatını devam ettirecek ve vazifelerini yerine getirebilecek kadar lokmaya ve geçim imkanlarına sahip olması onun yaşama hakkı ve bunları kazanmak için de zaten çalışmak zorundadır. Ve bununla alakalı Norman bin Beşir'in naklettiği rivayete baktığımız zaman ki demin son kısmını sizlere nakletmiştim. Helal da belli, haram da belli. Bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle çok özlü güzel ifadeleri var. Yani kafada kalıcı, bizlere yön verici, dinimizi anlama, birinin yoldan çıkmasını ve yol istikamette gitmesini anladığımız Bunların ikisine dikkat eden dinini ve ızını, yani namusunu ne yapar? Kororluyor. Bakın bir helal, bir haram lokma. Bir dikkatsizlik, sende ne din, ne de yaşantıda, namus olarak, ız olarak el alıyor ki bu artık bir eminlik, bir aile meselesi, hepsinin içine alıyor, geniş bir kelime. Bunlara dikkat ettiğinde, din de ne yapıyor? ırzında korunmuş oluyor. Ve burada dikkat edin diyor. ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Burada gerçekten Muhammed ümmetinin büyük imtihanlarından birisi. Zaten helala dikkat eden şüpheli şeylerden zaten uzaktır. Haramda gözü olan şüpheli şeyleri zaten yapıyor. Dikkat edin diyor, her padişahın bir korusu var. Dikkat edin diyor, bir çoban sürüsünü yasak koruya yaklaştırırsa oraya girmiş gibidir diyor. Dikkat edin, her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da nedir? Haramlarıdır. Oraya yaklaşmayın Yaklaşmayın. Yani o yaklaşma bölgesi de hep şüphelerle yaklaşıyoruz. Ve bir bakın, Bugün işlenen haramların hep isimleri değiştirilmiştir. Şeytan bile gel bu ağaçtan ye dememiştir. Allah size bunu neden yasakladı biliyor musun? Önce düşündürmüş, sonra orada bir nema buldu mu eğer bunda yerseniz bak melekleri görüyor musunuz? Bunlar gibi ölümsüz olursunuz. Ebedi cennette kalasınız kandırarak ne yapmış? Demiş. Bugün bütün günahlara bakın, şeytan hep cazibeli hale getirmiş. Direkt yap meselesiyle değil, hep yan yollardan insanları ne yapmış? Kandırmıştır. Yani bir e, şeyi alın, aile ilişkilerini, oturmayı, kalkmayı, sokaktaki ilişkileri, ticareti, ya birine örf demişiz, ya birine anneanne demişizdir, ya bizim kuralımız böyle olacak demişiz. Bundan Allah'ın haramlarını insanlara ne yapmış hep helal hale getirmişiz. Düşünün şu toplumda bir kadın ve erkeğin tokalaşmasını helal adı. Bir insan kendi hanımının, kendi kız kardeşinin, annesinin, teyzesinin bir başkasıyla, nikah düşen birisiyle öpüşüp koklaşmasından hoşlanmıyor. Ama kendisi geldiğinde bir başkası olan çok rahatlıkla tokalaşabiliyor insanlar. Çağdaşlık medeniyet adında. Veyahut oturma meselelerine baktığımızda aynı şekilde örf, adet. Halbuki aleyhissalatü vesselam kendisine sorulan bir soruda, kayınbiradere ne dersin? Yengesiyle baş başa bir odada kalma, o ölüm Ama Anadolu'ya gittiğimizde ne var ki diyor ya? yani biraderi diyor nasıl giremez bir gelinin yanına yani Allah'ın veyahut Resul'ün yani dinin koyduğu bir şey çok rahatlıkla ne yapılabiliyor? götürülebiliyor. İşte helal da belli haram da. Dinin kuralları belli. Kim bunlara yaklaşır sınırlarına gelirse orayı ne atmış Girmiş gibi olur. Ve dikkat edin vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzeldi. O bozuldu mu? Her şey bozuluyor. Demek ki bakın gelen rivayette de bu dört şey insanın neymiş faziletindenmiş. Bunlardan birincisi güzel ahlak arkasından helal lokma. Helal lokmayı karıştırdığın zaman sende hiçbir şey kalmıyor. Ve akabinde doğru söz söyleme. Yalandan sakınmak da güzel huylardan biridir ki bu tür hareketler insanı her zaman selamete ve saadete götürür. Ee, geçmiş ümmetlerden veyahut geçmişten ne kadar anlatılan kıssaları şöyle okursak okuyalım, doğru sözlülükten alakalı anlatılan kıssalar, hikayeler anlatmakla bitmez. Ve hangi kötü naçar, yardıma ihtiyaç durumda olursa olsun Doğru sözlü olan insanlar her zaman kurtulmuştur. Ve muhakkak başlarına ne yapmıştır? Hayır gelmiştir. Ama yalan insanın o anki halini belki kurtarmıştır ama birçok bela ve musibeti de yanında ne yapmıştır? Getirmiştir. En büyük belası senin eminliğini bozmuştur. Yani sana ne getirirse getirsin en büyük şey insanın eminliğine ne yapmıştır? götürmüştür. Çünkü yalan söyleyen bir insana hiç kimse ne yapmaz? Güvenmez. itibar etmez. Halk arasında bile hep bu hikayelerle büyüdük. İşte çoban koyunlarını güderken canı sıkılmış. Bağırmış. Köylüler yetişeyin kurt geldi. Herkes koşmuş bakmış Bir şey yok. Ne oldu ya? Canım sıkıldı da. Biraz muhabbet edelim diye sizleri çağırdım. Neyse adamlar kızmışlar. Bir daha yapma bak. Aradan bir zaman gene kurtlar. Millet gelmiş gene yok. Üç, dört derken bir zaman kurtlar hakikaten basmış. Adam ne kadar bağırırız. Herkes gülmüş. Akşam olmuş. sürü yok. Çoban Gitmiş bakmışlar ki kurt. Hepsini talan etmiş, bırakmış. Çoban da parçalanmışlar. Yalancının sonu <gülüyor> budur demişler. Bunun gibi kıssaları bulmanız çok. Ama dinimiz nedir? Demin de dediğimiz gibi a.s. eğer kişi diyor, doğru sürdüyse o doğru, insanı ne yapar? Doğru cennete götürür. Bakın bizim yaratılış gayemiz Allah'ı birlemek değil. Ve Allah'ın mükafatı da insanlara cennet değil, cemaat değil. Biz buna talip değil miyiz? Bir yalan insanı ne yapıyor? Eminliğini bozduğu gibi ve onun Toplum içindeki de güvenli ne yapıyor? Tamamen bozuyor. Düşünün şimdi bir vakada şahit var. Biri doğru sözlü, biri yalancı. Doğru sözlü olan insan ne kadar acı konuşursa konuşsun, hiç kimse onu kılamaz. Doğruyu konuştuğu için. Yalancı olan birisini getirin çok önemli bir davada. Doğruyu söylese bile ona dayak atarlar. Adam gibi konuş, yalan söylemediği birçok ne tespit Tespitte bulunurlar. Yalancının doğru söylediği yerleri bile tespit etmek nedir? Çok zor. Çünkü eminliği bozulmuştur. Hatta bir rivayette biz diyor savaş halinde bir müşriyi yakalamıştık diyor. Ona bazı sorular sorduk. Adam cevap verdi diyor. Biz inanmadık. Dövdük diyor. Adam bu sefer sözünün zıttına söyledi diyor. Bıraktık diyor. Aldık tekrar elimize diyor. Sorular sorduk diyor. Adam bir şeyler dedi. Dövdük diyor. Tam zıttını söyledi diyor. Birkaç kere olur. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü ve sellem. Bırakın adamı diyor. Sorduğunuzda size doğru söylüyor diyor. İnanmıyorsunuz dönüyorsunuz. Yalan söylüyor. Kabul ediyorsunuz diyor. Bırakın diyor adamı adam olduğu hale bırakılır. Evet. Doğru sözlük her zaman insana nedir? Hayır getiriyor. Ve bu haslete sahip olan belki birçok şeyden mahrum olur ama asaletten ahlakta hiçbir zaman mahrum ne yapmaz? Olmaz. Hemen bunun akabinde emaneti koruma, hak sahibine hakkını verme ve her şeyi yerli yerine koyma emaneti gözetilir ki, bu da insanın üzerindeki hasretlerden en büyüklerdendir. Bu da iki kısma ayrılır. Birincisi Allah'ın emaneti. İkincisi de insanların sana bir söz, bir mal, bir para, artık her neyse bıraktığı emanettir. Birinci emanet ki Allah Azze ve Celle, ayet kelimelere baktığımızda yeri göğü her şeyi yarattığında emaneti her yarattığına takdim ediyor. Hal diliyle gelen rivayetlerde her yaratılan diyor ki Ya Rabbi bu bir emir mi? Seçme hakkımız var mı? Allah Azze ve Celle dilerseniz diyor. Kainattaki yaratılan her şey cinler ve insanlar hariç. Ya Rabbi biz seni hal dilimizden zikredelim. Ama sen bize bu emaneti verme. Yani kulluğu. Cinler ve insanlarsa emaneti ne yapmıştır? Üstlenmiştir. Yani biz seni birleyeceğiz. Sana kulluğu gereği gibi ne yapacağız? Yapacağız. Vallahi Allah Azze ve Celle de eğer sizler benim dediğimi yaparsanız mükafat olarak cennet. Eğer yapmazsanız cezam, azabım olarak da cehennemi nedir? Hak edersiniz demiştir. İşte birinci emanet budur. Allah'ın emanetine ihanet etmeme, Allah'ın verdiği şu emaneti hakkıyla kendisine nedir? Teslim etme ve dünyada hakkıyla onu urulama ve birlemedir. Asıl emanet budur. Verilen ahdi yerine getirme. Ki bu en önemlisi ve en e, ulvi olandır. Ve bunun yanında kulluğu yerine getirirken, Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehirlerinden dışarı çıkmama olduğu gibi dinde de tahrife gidip bidat çıkarmama. Bidatlarla amel etmeme ve dünyada vaktini boşa geçirmeme. İkincisi ise ki burada bunun hükmü mesela Allah'ın emirlerini değil de bir başka şey yaptığını, şirtti, küfürdü, kafirdi, müşrikti birçok vasfı insan ne yapar? Alır. İkinci cüzde ise emaneti herkese ehliyet ve kabiliyetine göre görevlendirme, insanlara sahip olduğu hakları verme, emanet bırakılan mal ve söz gibi şeyleri koruyup zarar vermeden muhafaza etme. Ve insanlar arasında gözetilmesi gereken emanetleri hakkıyla yerine getirme. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda kardeşlerim onun bir sıfatı vardı. Neydi? Eminlik. Eminlik sıfatı vardı. Hem de peygamber olmadan önce insanların kirlendiği, ticaretin bozuk, namus anlayışının sıfır olduğu ve kız çocuğu olanların kız çocuğu büyüyüp de yürüme haline geldiğinde derin bir kuyu açıp Elinden tutup dili dili gömülen bir ortamda her adama Muhammedil Emin ne yapılmaz? denmez. Öyle bir ortamda, ahlakın, dinin her şeyini iflas ettiği bir ortamda Allah Resulullah ﷺ ne yapılır bu sıfat verilebiliyor. Muhammedil Emin. E demek ki bunun insan her ortamda ne yapabilirmiş umuma alalım yayabilir. Hele hele bir de Müslüman olarak bir şey alalım kimliği, hele hele Müslümanın bunda artık ne yapması önünde bir resul da var örnek dört dörtlük ona tamamen uyması ne yapman gerekir ve bu da müminliğin alametidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakın zıttını el alalım size münafıktan haber vereyim mi diyor? Ne diyor? Söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Söz konuşur, yalan konuşur. Emanet ettiğinde emaneti yerine ne yapmaz? Ulaştırmaz. Ve nizalaştığında haddi aşağı atıyor. Ama bugün öyle hale gelmişiz ki Halis katıksız, münafık olan insanları biz alim Şeyhülislam diye başımızda taşıyoruz. Maalesef. İnsan kendisine ve organlarına sahip olamazsa, güzelse ahlak sahibi de ne yapamaz? Olamaz. Çünkü organlarına hakim olamayan ona mahkum olur. Mahkumiyet ise insanda zilleti gündeme getirir. Onlara vezir olup idare edemeyen de ne olur? Rezil olur. Bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz ashabına insanı en çok cehenneme sokan şeyin ne olduğunu soruyoruz. Herkes bir şey söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki tane boşluk. İki bacak arası ve iki boğaz arası diyor. İşte insanları en çok cehenneme sokan buradır. İki uzur. diyor. Veyahut bir rivayette de sahabeler kendi aralarında şudur şudur derken o konuştuktan sonra şöyle yapıyor diyor. Dilini çıkartıyor. Onlar konuşurken yani dilini işaret ediyor. Bu duruyor. Yani insanları en çok cehenneme sokan bu uzuv. İşte insan buna hakim oldu mu bu uzuvlara ne olur? Arkasında cennet vardır. Bunlara eğer teminat veremiyorsak ben de size ne yapamam teminat verememdir. Siz bu uzuvlara teminat verin, ben de sizin cennete girmenize ne yapayım? Teminat vereyim. Ve Kardeşlerim Müslümanlığı anlamaya çalışırken, öğrenmeye çalışırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere çok güzel bir sözü var. Müslümanın tarifini yaparken ne diyor? Elinden ve dilinden emin olandır. Diyor. Demek ki güzel ahlak sahibi Müslüman zaten güzel ahlak sahibidir. Öyle değil mi? Elinden ve dilinden nedir? Emin onlandır. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplum İslami sıfatı güzel ahlakı ne yapmış? Kaybetmiş. Ve öyle hale gelmiş ki kokuşmuş. Geçmiş ümmetlere karışı karışına arşına arşına uymuş. Geçmiş ümmetlere bakın hala Yahudilerde ve Hristiyanlarda sakal var mı? Var. Özel giysileri var mı? Var. Üstubanlarda var mı? Var. Aynen devam ediyor. Bizler de devam etmeyen ne? görünüş var. Şablon var. Devam etmeyen biz Kur'an ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Ya Yahudilerin, ya Hristiyanların, ya da her ikisinin ahlakıyla ne yapıyoruz? Ahlaklanıyoruz. Neden? Konuşmalarımızda o var. Hayata bakışımızda onlarınki var. Düşünce yapıda onlar var. E, İslam ahlakı yok. Neden yok? Çünkü insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabeyi örnek almıyor. Yaşadıkları asırda veya kendilerine uygun bir kalıbı alıp ondan ne yapıyorlar? Örnek arayışına, şablon arayışına gidiyorlar. Bu da onların tamamen sapmasına ve gelecek nesillerin de sapmasına neden oluyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki insana emanet edilen bu organlar iyi gözetilmediğinde Allah'ın emrine uygun kullanılmadığında o zaman insanları bu da ne yapıyor? Felakete götürüyor. Bunlar neymiş? Birisi dil, birisi de cinsel organ. İşte bunları korumama birçok fesata, yeryüzünün bozulmasına, insanların arasının bozulmasına, namus anlayışının bozulmasına, her şeye sebep olup ne yapar? Gider. Düşünün, laf getiren götüren cennete ne yapamaz? Geçemez diyor. İnsanların etini yemekten hoşlanır mısın diyor. Veya tükürdür, kan gelir bu ne? Bak diyor, bu da nedir? Kardeşinin öle diyor. Gıybet yasaklanmış, dedikodu yasaklanmış, yalan yasaklanmış. Ama doğru sözlü ol. Güzel sözlü ol, hayırlı sözlü ol. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş, ya sus. Yani dile hep güzel şeyler yüklenmiş ama öbür türlü ne yapmış? Haram kılınmış. veya sizin diyor eşinizin ağzınıza verdiğiniz dokma dahi ibadetten ve kulluktan. Hatta eşinizden yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi diyor. Sahabe diyor ki Müslüm'ün zekat babında gelen rivayette Ey Allah'ın Resulü yani bu örnek de olur mu? Başka örnek yok mu? Tipinde konuştuğunda e diyor siz haram yoldan bu ihtiyacınızı giderseniz bu size günah getirmez mi? Evet helal yoldan getirelim size ne yapar? Sevap. Demek ki bu organlar korunmadığında insan bir başkasının namusuna göz diktiğinde veyahut illegal yollara gittiğinde nefsine hakim olmadığında rezil olur. Ve bu rezillikte onu ne yapar? Cehenneme götürür. Ve büyük günahlara baktığımızda bunlardan birisi nedir? Komşu kadınıyla zina ediyor. Demek ki çok gündeme gelebilecek ki cezası hemen şirkten sonra nakledilen ikinci, üçüncü sırayı ne yapabiliyor? Alabiliyor. Öyleyse buna ne yapılacak? Çok çok dikkat edilecek. Ve insan güzel ahlak sahibi olmazsa böyle ne yapar? Perişan olur. Hem dünyasını hem de ebedi hayatını mahveder. Ve bununla alakalı kardeşlerim, güzel ahlakla alakalı, her meseleyle alakalı Kur'an'da örnekleri bol bol bulabilirsiniz. Düşünün Yusuf Aleyhisselam deyince başına birçok olay gelse dahi ilk göze çarpan nedir? Rezil'in karısıyla olan bir imtihanıdır. Değil mi? Dünyalık bir kadın hem de rastgele bir kadın değil. Dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi. Hatta rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Yusuf'a diyor, Adem'in diyor, erkeklerinin güzelliği verildiği gibi Züheyla'ya da diyor, yani kadına Adem'in kızlarının güzelliğinin tamamı verilmişti diyor. Yani öyle rastgele bir kadın değil. Çok güzel bir kadın. Ve ne yapıyor? Yusuf Aleyhisselam'ı zinaya davet ediyor. Ben Allah'tan korkarım. Diyor. Ve hadis-i şerifte şu diyor, yedi hasleti kim yaparsa arşın altında Hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde gölgelenecek bir insanın sıfatı var. Neymiş bu? Dünyalık güzel bir kadın zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım deyip ona ne yapmama? Gitmeme. Demek ki dünya imtihan yurdu. Allah Azze ve Celle bunları da kazananlardan eylesin. Bunlar hep güzel ahlakla alakalı kardeşlerim. Demek ki insanın güzel ahlaka sahip olması arkasından birçok güzel hasletleri de ne yapıyormuş? Getiriyormuş. İnsanları cehennemden kurtarıp cennete götüren en önemli özelliğin başında güzel ahlak gelir. Ve müminlerin çoğu takvalarından ve güzel ahlaka sahip olmalarından dolayı cennete girmeyi de hak eder. Ve Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından korunan, Allah'tan hakkıyla korkan insan da takva sahibi olur. Ve takva sahibi oldu mu aynı zamanda o insanda güzel ahlak sahibi olur ki güzel ahlak ancak takvanın meyvesidir. Ve bu iki haslet de kardeşlerim en makbul ve en güzel hasletlerdir. Ve insanların çoğu bu iki haslet yüzünden cennete girer. Buna göre takva ve güzel ahlak insanı cennete götüren en önemli hasletlerdir. Ve bunlar da birbirinden Ayrılmazlar. Nasıl ki bir rivayette Bukhari'nin mahvettiği ilim ve cimrilik diyor. Bir ikisi bir adamda ne yapmaz? Olmaz diyor. Halbuki birbirinden ayrı gibi düşünebilirsiniz. Ayrı değil. Çok bağlantılı. Ne? Aynı ilim bu altyazı. Ee, Tabi'nin sözü olarak ne? Ne? evet Talipte geliyor. Ve ümmetimize baktığımızda ileri gelenlerin hep bu iki özelliğe yakinen sahip olduğunu görürsünüz. Ve bakın Ebu Derda, Ümmet Derda naklediyor. Allah kendisine razı olsun. Eşim diyor namaza kalktığında gece hep şöyle dua ederdir. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzel yaptın. Hep diyor, böyle dua eder. Evet. Allah bizleri de güzel kıldığı gibi ahlakımızı da güzel kılsın. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haçta herkes bir şeyler soruyor. Sahabenin birisi de geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü insana diyor en güzel verilen hasret nedir? Yani Allah'ın ihsanı nedir? Allah Resulü şeyler diyor. Güzel ahlak. Yani Allah'ın bir kula verdiği en güzel nimetlerden bir tanesi güzel ahlaktır. Evet. Demek ki insana verilen şeylerin en hayırlısı hiç şüphesiz güzel ahlak. Ve insanı cennete götürüyor, ebedi kurtuluşa vesile kılıyor ki nasıl hayırlı bir amel olsun ki cömertlik gibi en faziletli özellikler güzel ahlakın içinde yer alıyor. Düşünün cömertlik var. Daha önceki derste naklettik. Ve bunun zıttı kötü ahlak olarak cimrilik var. Cimrilikle cömertlik aynı mı? Birbirinden çok farklı. Tutumlulukla müstiflik aynı mı? Değil. Yani sevilen, insan fıtratının da hoşuna giden her huy aslında Allah'ın sevdiği ve güzel ahlaklardandır. Ve aleyhissalatü vesselam insanların içinde ahlakın tamamını kuşatan, toplayan müstesna bir insandı. Ve insanların da neydi? En cömertiydi. Ramazan'la alakalı gelen rivayetlere baktığımızda Allah Resulü diyor ki ve vesselam Allah Resulü çok cömertti ama Ramazan geldiğinde diyor, o kadar cömertti ki rüzgardan daha hızlı edilir. Ve onun diyor, en cömert olduğu zaman Cibril'in diyor devamlı gidip geldiği yani muhabere yaptığı zamanlar en cömert olduğu zamandır. Diyor. Şimdi kardeşlerim e, burada şunu yakalatmaya çalışıyorum üzerinde. Geçen hafta değil de öbür hafta cömertten hassasiyetten durdum ama şimdi bir huy düşünün. İyi huy bir de kötü huy düşünün. İyi huy sadece işlenmekle kalmıyor. Sana başka bir güzel huya Zemin hazırlığı. Ve senin kötü huylarına da aynı zamanda ne yapıyor? Mane oluyor. Aynı zamanda bir başkasının da iyi olmasına sebep oluyor. Ve aynı zamanda seni de o güzel huy koruyor. Başka bir kötü huya gitmene ne yapıyor? Mane oluyor. Yani bir huy diye şey yapmayın. Bir cömertliği ele alın. Orada insanlar bir şey ikram etmezken senin ikram sahibi olman bir başkasına bu duyguyu ne yapıyor? Tetikliyor. Ve bu sefer sen çalıştığın işte çok yorulsan, haz almasan dahi ikram ettiğin, cömert olduğun veyahut sadaka infak ettiğin bir şeyler aklına geldikçe çalışma hazmin ne yapıyor, Kırılmıyor. Ve bu sefer birçok şeyleri hatırlıyorsun. Diyorsun ki nasıl ki Allah besmenesiz abdesti kabul etmiyorsa haram maldan da zekatı sadakayı ne yapmaz? Kabul etmez. Bu sefer çalışmana da dikkat etmeye başlıyorsun. Yani bir cömertlik seni sadece cömertlik huyunda bırakmıyor. Ama çalışmasına dikkat etmeyen, helala harama dikkat etmeyen cömertse, hediye bile etse desinler diye yapar. Vallahi billahi Allah. Ve o da onu cehenneme ilk sokanlar, amellerden olur. Ama iyi huylu insana ne yapıyor? Kötü huydan da alıveriyor. Cimriliği tutun, el alın. Ne kadar e, ahlaklı olmaya çalışırsa çalışsın, cimri birine kimse ahlaklı denmez. Yani başka hiç kötü huyu olmasın. Cimriyi kim sever? Kim sever kimse kim sever. Hiç kimse sevmez. Birisi geliyor şimdi ya çok güzel diyor, çok güzel sohbetleri var, dinliyor. Ama kardeş bu kadar cimri gidiyor. Bak şimdi şurada anlattığını bile daveti bile hakikaten bir dinledim kaydetmişti. Davet de çok güzel. Dili de çok güzel adamın. Ama adamın yapmış olduğu cimrilik davetini dahi ne yapıyor? Götürüveriyor. Onun için insanda kötü huylar her zaman ne yapıyor? Fırtarıyor. Gelecek güzel huyunda gelmemesine veya yapılan amelin de hakikaten takdirini ne yapıyor? Mani oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün güzel ahlakı neydi? Toplayandı. Ve güzel ahlak böylesine güzel, hayırlı ve iyi bir nimettir. O baştan sona iyilik ve faziletlerle doludur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyiliğin de güzel ahlak olduğunu söylemiştir. Ve İyilik ahlakın her çeşit güzelliklerini içine alan da bir kavramdır. Aynı zamanda. Gönül ondan huzur duyar. Şimdi hadis-i şerefte ne diyor? Yaptığın iyilikten seni sevindiriyor. İşlediğin kötülükler seni üzüyor, rahatsız ediyorsa ne diyor? Sen mü'minsin diyor. Yani rahatsız oluyorsun. Rahatsız olan bir kalp mü'min. Demek ki insan iyilik yaptığında ne yapıyor? Huzur duyuyor. Bir rahat diyor. Gönlü mesut oluyor. Ama kötülük yaptığında ne yapıyor insan? Duyuyamazsınlar. Ya? Rahatsızlık diyor. Huzur ne yapar? Bozulur. İşte iyilikler insanı ne yapar? Sevindirir, rahatlatır. Ve aynı zamanda bir hadis-i şerifi yine kaderle alakalı iyilikler ömrü ne yapar? Artırır, uzatır diyor. İslam alimleri bunu şöyle yorumlamışlar. Tabii bu iştahat ister avlı ister al, al. Kişi diyor kötü birisi ise, kötü ahlaklı ise yaşamış olduğu Allah'ın takdir ettiği ömrü ne yapmaz? Hakkıyla kullanamaz hep sıkıntı halindedir. Yani biraz daha önünden alayım daha net anlaşılsın. Şurada 50 senelik ömürlü olan birisi var. 50 senelik ömürlü olan yine birisi var. Birisi hep iyi birisi, iyiliklerle yapıp yaşıyor. Birisi de kötü birisi ve kötü ahlaklı birisi. Hep kötülük yapan birisi. İyilik yapan bir adam her zaman mutlu. Kalbi huzurlu, rahat bir yaşantısı var. Kimsenin şeyine bakmıyor. Şimdi bunun yaşadığı ömür nedir? Tam bir ömür. Öbürü aynı ömürde. Ama kötü birisi kalbi huzursuz, kendi mutsuz, hep isyan eden, yani Allah'ın verdiği vakti hayırda geçirmeyen birisi. O adamın ömrü nedir? Kısa. Öbürü yaşadığının yani lezzetine varan birisi, öbürü ise ömrümde ne gördüm ki? Diyen birisi. O zaman geçtiğini dahi ne yapmaz? Anlamaz. Ah'la, vah'la geçer. Öldüğünde adını sanırı kimse hatırlamaz. Ama Şuradaki adam iyilik yaparak ölen bir adam ömür boyu ne yapılmaz? Kurtulmaz. Ve kabirdeki hesabı da daha hala ne yapar? Devam eder, gider. İşte iyilik her zaman insana ne yapıyor? Hayır getiriyor. Ve iyilik aynı zamanda etrafına da ışık, nur saçar. İyilik her zaman ne yapar? İyiliği getirir. Bakın 99 kişiyi Öldüren bir adamın misali İmam Bukhari'i naklederken orada şu şeye dikkatimizi çekeyim. Diyor ki birine gidiyor kalbine hal teybe geliyor alim arıyor. Birine gidiyor sen diyor 99 kişi öldürmüşsün. Eğer diyor yani teybe etsen de Allah seni neyi nasip diyor. Adam ne yapıyor? Onu da vurup öldürüyor. Arıyor şimdi Gidiyor, sen tövbe ettikten sonra Allah e, serinlen diyor namaz. Niye girsin ki? diyor. Ama diyor, sen tevbene ne yapamazsın? Hakim burada olamazsın. Burada iyi insanlar olsaydı, sen bu kadar adamı zaten ne yapmazdın? Öldürmezdin. Sen falan yere git diyor. Orada iyi insanlar var. Sen orada yaşa. tevbeni ancak orada hakim olursun. Bak demek ki insanın yaşadığı yer de çok önemli. Ne kadar iyi olmaya kendini namzet etsem de yaşadığın ortam, bulunduğun ortam, çalıştığın ortam, teneffüs ettiğin ortam kötüyse, arkadaşların kötüyse senin orada iyiliğini koruman mümkün değil. Şimdi anladınız mı? Fitne bablarında eğer bir yerde fitne varsa, fitnenin olduğu bir ortamda koşuyorsan yürü, yürüyorsan otur. Oturuyorsan yat. Yani o fitneden hep ne yap? Uzak dur. Hiçbir şeye karışma diyor. Hatta diyor o ortamda eline kılıç almış seni öldürmeye gelir. Senin elinde de kılıç var. Kılıcını kayaya vura vura vura köret. Aynen diyor Adem'in iki oğlundan Habil gibi davran. Sen bugün beni öldürmeye hıstı dahi olsan ben sana elimi ne yapmayacağım kaldırmayacağım. Benim bütün vebalimi sen yükleneceksin diyenlerden oludur. Demek ki bizlere iyilikten başka bir şey ne yapmıyor, düşmüyor. Kötüler yok mu? Onlar da ne yapacak, olacak. Onların da saçtığı nedir? Karanlıktır. E, nur yerine nedir? Zulmettir. Fitneden başka hiçbir şey değildir. Düşünün, yıllarca oturan kardeşliklerin. Birlik, beraberliklerin sadece bir insanın nefsi, hevası yüzünden bozulduğunu görürsünüz. Oturmuş yıllardır insanlara örnek gösterilen bir kardeşlik sadece halis, münafık bir belamın yüzünden bittiğini görürsünüz. İnsanlar dönüp şöyle sorgulaması gerekir. Ya kardeşken niye biz kardeşliğimizi bozdun? Kimin için bozdun? Ne için bozdun? Ve bu bize ne kazandırıyor? Nelerimizi kaybettik? Ve neleri korumaya çalışıyoruz? İnsanların bunu çok güzel düşünmesi gerekir. İşte kardeşlerim etrafa ışık, nur saçma ancak iyiliklerle olur. Ve yapılması insana haz verir, gönlü iman ve ilahi nurla doldurur. Ama günahlar böyle değildir. Çünkü o güzel ahlak sınırlarının dışındadır. O yüz karasıdır. Baş belasıdır, insanın nefsini gıcıklar, kalbini sıkar, işleyip işlemekte tereddüt eder, şüphe uyandırır, utanç duyulacak, nefret edilecek şeylerdir. İşte insan bunun farkına vardı mı rahatsız olur, hoşlanmaz. Kalbi böyle kötülüklerle doldurmaktan, gönlü kirletip bulandırmaktan uzak durmak gerek. Şimdi düşünün, güzel davranışlar varken çirkinliklere bulaşmamak lazım. Mümine her şeyin güzeli yakışır. Çünkü inandığı sürece yaratıcı güzeldir. Güzeli sever. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman çirkinliği sevmez ve çirkinlikten de ne yapar? Nefret eder. Mümin de güzel olmalı. Güzel ahlaka sahip olmaya çalışmalıdır. Yine cimrilik ne kadar kötü ise aşırı derecede mal harcamak, saçıp savurmak, istaflıkta nedir? O kadar kötüdür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mal israfından, rüzumsuz soru sormaktan, hayra engel olup hakkı olmayan şeyi istemekten, anaya babaya isyandan, diri diri çocukları mezara gömmekten men ederdi. Ve bu yasaklanan hiçbir şey iyilikle, güzel ahlakla hiçbir alakası nedir? Olmayan şeylerdir. Ve yine dedikodu boşu boşuna lüzumsuz konuşmaktır ki insanların hayrını alır ne yapar? Götürür. Lüzumsuz lüzumsuz hareketlerle oturan kardeşlikleri de ne yapar? Bitirir. İsraf, güzel ahlaka aykırı olduğu gibi Malı Allah yolunda dışına harcamak da yine nedir? Kötü hallerdendir. Düşünün ayet-i kerimede o malları diyor Allah için değil de kendi nefisleri için biriktirenler var ya diyor o gündür yanlarından böğürlerinden, alınlarından onlar ne yapacak? Dağlanacak diyor. Bugün düşünün dağlar gibi mal yiyen, insanlar geri de onu bırakıp kabrinin, toprağın altında onun nedir? Hesabını vermeye çalışıyorum. Ve düşünün bugün mal kazanmak için gecenin kaçında kalkıp gündüz akşama kadar ne kadar çaba gayret sarf eden insanların Allah için bir dakikalık, bir saatlik sohbete bile güç yetiştiremediklerini veya dinini öğrenmeye bile güç yetiştiremediklerini görürsünüz. Hatta öyle insanlar vardır ki benim tanıdığım geçmişten işte atım olsun, işte en önde giderim, arabam olsun, uçağım olsun, labbıma şöyle hizmet ederim diyenlerin malı çoğaldıkça kardeşlikleri de, davete icap ettikleri de bitmiştir. Garibanlara bakın çamurda, garda yürüyerek gelmiştir. Mal isteyenlere Allah mal vermiştir ama hızları bitmiştir. Çok iyi. Allah Azze ve Celle bizlere hayır versin. Amin. Evet, böyle şeyler toplumu felakete götürür, anarşi doğurur ve fertler arasında kardeşlik bağlarını da bitirir. Çok soru sormak da güzel ahlakla bağdaşmaz. Öyle insanlar vardır ki oturmuş, anlatılmış, halledilmiş meseleleri ısıtıp, ısıtıp, ısıtıp, ısıtıp toplum içinde hem de hiç gereksiz yerlerde çok soru sorarak sohbetin ifsatına sebep olurlar. <gülüyor> Bu da zarret olmadıkça bir şeyi fazla izdeleyip gereksiz derinleştirmek doğru değildir. İslam'da her şey açıktır. Hükümler bellidir. Bu hükümler içinde kolay olan tercih edilir, insanları zora sokan, onlara külfet veren sebeplerden uzak durulur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerin helakını sayarken, peygamberleri onlara bildirdikten sonra onlar çok soru sorarak kendilerine ne yapmışlar helak etmişlerdir. Diyor. Buradaki soru boş soru, gereksiz soru, irdeleme sorusu. İşte bu da güzel ahlaktan değildir. Çünkü boş yere vakit kaybine sebep olur. Ve öyleyse iyi yerli yerine konuşmak gerekir. Boş sözlerden de uzak durmak gerekir. Çünkü sözün hayırlısı az ve öz olandır. Evet. Allah'ın verdiği güzel nimet, güzel ahlakat sahip insanların elinde bulundurduğu zaman bu güzel ahlak, bu güzel nimet insanlara her zaman rahmet ve bereket kaynağı olmuştur. İyi bir insanın elinde bir mal bir nimettir. Ama kötü bir insanın yanında o mal nedir? Rahmet değildir, bereket değildir. Allah bir seferinde Efendimiz Amr bin Asa haber gönderip elbisesini ve silahını kuşanıp kendisine gelmesini emrediyor. Amr da emrin gereğini yerine getirerek yanına geldiğinde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selamı abdest alır buluyor. gözünü kaldırıyor, şöyle indiriyor. Sonra onu cihat için ordunun başına göndermek istediğini söylüyor. Böylece Allahü Teala'nın ona ganimet ihsan edeceğini, kendisinin de ona topluca mal vereceğini söylüyor. Fakat Amr, mala rağbet ederek mal hızıyla müslüman olmadığını, ancak Allah'ın Resulü ile birlikte olmak için müslüman olup İslam'a rağbet ettiğini söylüyor. Bunun üzerine Efendimiz, Ey Amr, iyi kimse için hayırlı mal çok güzeldir buyurmuştur. Anlatabildim mi? Amr rahatsız oluyor. Yani bu savaşta Allah size çok verecek. ya Sen çok mallan döneceksin deyince bu sözden rahatsız oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama aleyhissalatü vesselam onun gönlünü alarak aslında bütün ümmetine de ne yapıyor? Bir mesaj veriyor. İyi insanda malın bulunması güzeldir. Süleyman aleyhissalama hatırlayıp bir an olsun ne yapmadı? Neyil etmedi ibadetlerini o mal ne yapmadı? mani olmadı ama kıyamet günü bir insandan bahsederken Vesselam, ne yaptın yarabb bu kadar mal verdin ki onları sayıp gütmekten sana gereği gibi ibadet edemedim mazeretini Allah söyleyenlerden eylemesin veyahutta da sana bu kadar mal verdim ne yaptın hem yedim hem de senin uğruna infak ettim Allah Azze ve Celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler sen yalan söyledin diyenlerden dildi Rabb'im eylemesi. Evet. Demek ki güzel ahlak sahibi olanda ne olursa olsun onda hep bir güzellik var. Kötü ahlak sahibi olanda ne olursa olsun onda hiçbir hayır neymiş yok. Evet. Günlük yiyeceği bulunmayan, başkasına muhtaç olan kimsenin izzeti olmaz. Kendisini onurlu hissedemeyeceği gibi kişiliği de ne yapar? Zedelenir. Güzel ahlaka sahip olma hakkını kaybeder. İşte bu noktada Ali ve alan el veren elden atla tutuyor. Bir gün birisi direnmeye geliyor. Allah Resulü diyor ki Ali ve sellem al şu üç dilhemi diyor. Pazardan bana bir balta alda gel diyor kendisi de gidiyor ormandan güzel bir sap kesiyor ve sahabe geldiğinde kendi eliyle o baltaya sapı geçiriyor git şimdi ormandan odun kes pazarda sat iki hafta sonra yanıma gel diyor adam gidiyor ormandan odun kesiyor sırtına alıyor pazarda satıyor iki hafta sonra üç dirhem sadaka getir riyalannesi de bunu ihtiyacı olana infak ettiriyor. Aleyhisselatü Vesselam işte bu sözleri söylüyor. Demek ki insanın çalışma gücü varsa, yiyecek hiçbir ekmeği yoksa, onda güzel ahlakla ne yapmıyor? Olmuyor. Bugün bakın hırsızlara, haydutlara hepsi bu noktadadır. Başkasının malına göz dikelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise bize çalışmayı, helala göz dikmeyi, dilenmemeyi, kimsenin malına göz dikmemeyi söylüyor. Kimsenin eline bakmamayı söylüyor. Evet. Halbuki iman zilleti götürmez. O ancak izzeti kabul eder. Bunun için kimseye muhtaç olmama kendi kendine yeterli olmak gerekir. Bu konuda Efendimiz malı ve canı konusunda güven içinde olan, sağlığı yerinde olduğu halde günlük yiyeceği yanında bulunan kişinin dünyanın bütün nimetlerinin verilmiş insan olduğunu ne yapmıştır bizlere? Söylenmiştir Ve emanete Dikkat de imanın gereğidir Kardeşlerim Kadere rıza iman bakımından olgunluğun Her şeyi haktan bilmenin Sonucudur Emanet verilen bir şeyi hakkıyla Yerine getirip onları koruyup Tebliğ etmek gerekir Bunları yapmamakta nedir Hıyanettir Ve hıyanet hiçbir peygamberin ahlakı değildir Peygamberlere bakın hepsi nedir? Emin insanlardır. Ve alimler de peygamberin nedir? Varisleridir. Bugün eğer birisi hakikaten alimse alim sıfatını taşıyabilmesi için ne olması? Emin insanlar olması gerekir. Emanete, hiyanet eden hiç kimseye alim denmez. Denirse ancak belam denir. Ve İslam'ın gayesi güzel ahlakı gerçekleştirme ve yaşatmaktan ibarettir. Güzel ahlakın toplum içinde yaşanılır hale gelmesinden yalnız dünya saadeti değil, ahiret saadeti de ne yapar? Gündeme gelir. Eğer bir toplumda güzel ahlak yoksa o toplum hep nedir? Karanlıktadır. Ve karanlıkta olan bir toplumda da hiçbir zaman huzuru, kardeşliği birliği, beraberliği ne yapamazsınız, göremezsiniz. Bir kitap okudum geçen günü, Allah kendisinden razı olsun, İbn Hayim diyor ki kardeşlikten, birlikten, beraberlikten alakalı mevzuda kişi sevdiği ile beraberdir hadisini açarken hayret ederim diyor. Görünüşte çok karakterli, iyi gibi görülen insanların nasıl olur da pislik, münafık, Allah'ın sevmediği huyları işleyen birileriyle beraber olduğuna diyor. Araştırdım, gördüm ki diyor, muhakkak diyor, o birleşen, bir arada olan insanlarda ortak iğrenç huylar vardır. Onlardaki diyor ortak iğrenç huylar olduğu için birbirleriyle beraberler de anlaşıyorlar. Hiçbir zaman bir müminin bir münafıkla anlaştığını göremezsin diyor. Ve onu sevemez. Onunla da birlik ne yapamaz? Olamaz. Eğer birisi diyor biriyle beraberse anlaşıyorlar demektir diyor. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir diyor anlaşıyorlar Anlaşamadığındaki ondaki huyları sevmiyor demektir diyor. Allah Bizler belki şeytani huyları alsın, güzel huyları versin ve güzel ahlaka sahip olanlardan eylesin. Güzel ahlaka sahip olan mümin eline, diline, her türlü söz ve fiiline dikkat edendir. Allah Azze ve Celle dikkat edenlerden eylesin. Dil konuşup kimseyi incitmeyen, ağzı disiplinli olan, kalbi her zamanda buna dua eden ve amelleri güzel olan, hayırlı insanlardan Rabbim bizlere eylesin. Aynen. Ve güzel nimetlere ve güzelliklere tabi olanlardan eylesin. Aynen. Unutmayalım ki insanın ahlakının güzel olması ruhunun da, sağlığının da güzel olmasıma seçip olur. Unutmayalım ki insanın ahlakının bozulması aynı zamanda bedelinin ruh sağlığının, hatta beden sağlığının da bozulmasına sebep olur. Ahlaklı, dürüst insanlara bakın, hep mülayim güvenilir, konuştuğunda sözü dinlenir, emin olduğunu ve çok çok sinirli asabi olmadıklarını görürsünüz. Ama kötü huylu olan insanlara baktığımızda asabi, yanına yaklaşılmayan, ağzı bozuk, kaba saba insanlar olduğunu görürsünüz. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bizleri rahmetiyle yargılasın ve bizleri rahmetinle cennete gir dediği kullarının arasına korusun. Allahümme ve bihamdike üşüven la ilahe illa ente estağfurika ve etubileyle velhamdülillahilavutalem.